Çadır ol varsın ey koşu keman Duduman başımızdan yali yali yali yali Kalkmaz mı dersin buduman başı Yüzük <gülüyor> gele Yayımı da asım Okumu attım Eşimden doğsun danyali yali yali yali yali U umudum kesin Eşimden doğsun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 Yani derdine İlke Bravo. Yıldız. Vay be. Evet. evet şah İsmail'den. Yani, yani. Hatay'den bir güzel değiş. Nefesine, teline, Aa. sazına, sözüne, Çok güler yüzüne. İlkeciğim harikasın. İlke yakacağım neredeyse burada. <gülüyor> <gülüyor> sağlık. Yaktırsın. Sağlık. Cengiz Hocam. İlke böyle e, sözleri senin ağzından böyle e, şeyle çeker gibi. Kelpetenle. Kelpetenle çeker gibi duyuyoruz. Böyle... Ne söyleyecek acaba? Biraz sonra ne söyleyecek? Biraz sonra ne söyleyecek? Neden böyle hep böyle esli okuyorsun? Geriden böyle bir okuyuş şekli geliştirdin. Orkestranın hep e, arkasında kaldın. Önüne geçtiğin, arkasında kaldın. Met Metronomu da tutmadığı için mi acaba? Yoksa anlayamadım orayı. Sözleri şey yapamadık. Hep Tam böyle hani çalıp okumaya evet kendini galiba. Ondan kaynaklanıyor hocam Orkestra yani. mı dinledin o arada? ...hani onlara uyum sağlayayım diye mi böyle oldu onu öğrenmek Ay. istiyorum? Abilerimle, hocalarımla e, onlara... ...uyum sağlayayım dedim. ...yetişmek bir istiyorum. Bir taraftan... <gülüyor> Ruhunu kaybetmek istemiyorsun. O, geleneksel, abislerin halin evet. evet. var. Herhalde Ruhu da değil mi? Öyle muhafaza etmek lazım oluyor duyguyu. Ama bu, bunu bize çok hissettirdin. Sesi çok güzel. Sesi çok Abi, güzel. Değiş. Harika bir değiş. Bir. Şahta'yı ait değil. Güzel eser. Güzel değişler, güzel, güzel türküler yakıyor. Evet, evet, akordun da akordu, genel olarak mükemmeldi iyiydi. Mükemmeldi yani. yani. Şimdi akorduna bir laf söylemeyeceğim ama evet. bu giderle ilgili ve sözleri senin ağzından almakla ilgili bayağı bir sıkıntı çektik yani. İsmail sen ne düşünüyorsun? Kafan hep parçanın trafiğindeydi aslında. Yani acaba bir fasöllam olacak, iki fasöllam olacak, bir fasöllam olacak, iki fasöllam, bir dönüş mü, iki dönüş mü öyle söyleyelim. Evet, aynen. Yani hep kafam başka bir yerdeydi, orkestrayla bir türlü entegre olamadım. Ben aslında böyle parçayı tam böyle hissetmek istiyorum. Bir bakıyorum, bir taraf kasıyor, <gülüyor> öbür taraf çekiyor, şey, koşuyor falan filan derken parça bitti. Çok, e, parça bitti evet. Bitti, aynen evet. öyle. Bir yani, şey daha söyleyeyim, buradaki arkadaşlarımız de birçok. Ee, müzisyene eşlik ediyorlar, soliste eşlik ediyorlar. Yani şimdi İlker cesur çalsaydı bütün orkestrayı alıp götürebilirdi. Ha, bravo. Ama İlke onu gösteremedi bize. Yani gelin benim peşimden diyemedi. Burada solist sensin, direksiyon sende. Abi. Sen nereye sürersen onlar seni takip edecekti, o da olmadı. Bir oraya gitti iş, bir tarafa geldi, bir oraya... <gülüyor> Türkü bitti. Tengiz <gülüyor> Hocam Ama çok bunlar, önemli. Alışacaksın tabii. bunlara. Yani hem İlke için önemli hem tabii, yarışmacılarımız tabii. için önemli. Yani, yani. siz orkestrayı Aynen. sürükleyin. Tabii. Sazınızla, sözünüzle, yani sahnenizle. Sizi takip eder. Onlar yani profesyonel etsin. Siz sürükleyin. Aynen. Evet teşekkür ediyoruz. İlke Yıldız alkışlıyoruz Aynen. seni. Bravo İlke. Bravo İlke.